Açık aydın doldusunuz ve açık Dergi programı devam ediyor. Karşı iklim zirvesinin programı açıklandı. İstanbul'da gerçekleşecek karşı iklim zirvesinden bahsediyorum. Tüm dünyada yani global bir eylemlilik var biliyorsunuz olacak. Daha doğrusu önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da da Cumartesi ve Pazar günü Tütün Deposunda gerçekleşecek karşı iklim zirvesinin programı açıklandı. Ondan.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 Briefing denilebilir verecekleri şeye onları SUAK kampanyasından Zişan Tokaç eşlik edecekmiş. Sonrasında yerel hareketler bir araya geliyor. Panelin tam başlığı iklim değişikliğine karşı yerel hareketler buluşması saat bir buçukla 4.00 arası epey yoğun bir program. 5 ile 6 arasında İstiklal e, Caddesi'nde gerçekleşecek iklim yürüyüşünden önce Nuran Yücel'in moderatörlüğünde gerçekleşiyor. Şırnak Çevre Platformu, Su Hakkı Kampanyası, Merkator e, Derneği, Kent Hareketleri, Eğitimsen, e, DAIKO İNA'da, Cafera Dayanışması, Bartın Platformu, Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi, Dersim Doğa Derneği ve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 Medya, dijital ortam, sokak ve hukuki yollarda mücadeleye nasıl devam edebiliriz tartışılacak. son panelin ardından Hareketi Kültür Merkezindeki konsere geçiliyor olacak. İstanbul'da bu hafta sonu yer alacak olan Karşı İklim Zirvesi'nde bugün itibariyle açıklanmış program uyarınca. Evet, kısaca bu programdan bahsettik. Şimdi New York'a geçebiliriz. Açık Radyo'nun Yener yayın Yönetmeni Ömer Madden New York'ta birkaç gündür ilk telefon bağlantısını dün akşam yapmıştık hatırlarsınız. İlk izlenimleri aktarmıştı ve oradaki çeşitlilikten bahsetmişti. Evet, Madden'ın kayıt cihazında kayıt altına aldığı toplantılardan ufak bir derleme yaptık. Ve sonrasında da dün akşam New School'da gerçekleşeceğini söyledi. söylediğimiz global ve lokal çepelerden aktivizm toplantısından bir iki kaydımız var size dinleteceğimiz. Ama öncesinde ilk güne gidelim 15 Eylül'den iki kayıt var ard arda sizlere dinleteceğimiz. Sonra burada olacağız New School'daki aktivistler toplantısı üzerine konuşmak üzere. 15 Eylül Pazartesi toplantısından <gülüyor> sonuçların tartışıldığı işçi sendikalarındaki toplantıdan şimdi de yiyecek meselesi konuşuluyor. Bütün gün yürünecek çünkü. So this is the lineup. It came out last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 Um another labor arası gruplar, bir de işçi grupları ayrı yerlerde. Üç ayrı yerden başlayacak ve geri kalan bütün gruplar tek bir kafede olacak. 15 Eylül. Bu sefer de sanatçılar kooperatifinin iklimle ilgili çalışmaları, afiş çalışmaları, sayısız çalışmalarının bulunduğu alanı ziyaret ediyoruz. Adı da genel olarak People's Climate Art yani halkın iklim sanatı. And power our sound system or our speakers. It's actually really cool. You know, it's there and pedals. And then people are playing music. It powers the speakers. Yeah, I saw one on YouTube. The yeah. one with you know dancing there. Yeah, yeah, yeah. Just biking. Yeah, it's really here. You guys can come with it. It's really cool. Wow. Şimdi bir bisiklet var. Instructions and just This is a this is a powers the chargers for all of the power tools. Bisikleti, enerji üretiyorlar. Böyle bir sembolik şey. <gülüyor> So just so right. sure doing sure because um, otherwise it'll we can make more power than these actually need. Um, um, I really don't know. bir gücü biz bu sembolik olarak da diyorlar. All of our tools. I will check to see how that is. Yeah. Okay. Let's see if you stay. yeah. Um, yeah, we're getting in hooked because we have uh, parties in here too um, while we're all building and play a lot the, of music. Figure the, out power, power party, our, you know, get uh, our dancing. So for But I'm we'll taking you guys and upstairs to some of the other. Alright, I'm gonna power us too.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 New York'ta hafta sonu gerçekleşecek iklim zirvesinden e, önce Ömer Mazda'nın toparladığı sesleri dinliyoruz. E, dört 4,5 saatlik bir kayıt var, büyük bir arşiv yani. Sadece bir kısmı orada olup bitene kısaca özetlemesi açısından bu akşamın yayınına e, koyuldu. Şimdi ikinci bir bölüme geçeceğiz. Bu dün akşamdan bir kayıt yani ayın 16'sında New School'da gerçekleşmiş olan aktivistler toplantısı.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 Yürüyüşümüz de var bu arada, Cumartesi günü kötü haber. Ama ne mutlu ki işçi hareketi sizin hareketinizin içinde olacak. Bu hayatım boyunca ilk defa tanık bir şey. Yani işçi hareketinin böyle büyük bir hareketi eklenmeye lazım. İşçi yürüyüşü sonrasında eklem yürüyüşüne katılıyor bu Cumartesi günü. Bu haberi de vermiş olayım.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 Dünyadaki en büyük hareket dedim, bu kadar mı alkış alıyorum Galiba yeterli. <gülüyor> evet söylediğim gibi bunun içinde olmaktan büyük onur diyorum. Bu dünya tarihindeki en büyük mobilizasyonlardan bir tanesi olacak. Ve yani aktivist olarak büyük bir ayrıcalık hissediyorum. Herkesin başına gelmez kendi yaşam içerisinde. Nesiller ve nesiller bekleyebilir böyle büyük bir hareket. Ama açık ki tüm dünyada iklim değişikliği kaynaklı felaketlerle karşı karşıyayız. Japonya'daki nükleer felaket, kasırgalar Katrina ve diye düşünün. Şu anda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 Tarihi so değiştirebiliriz that. yani. That world, right? like yani kid, dünyayı kurtarabiliriz demeye right? çalışıyoruz. You know, like Aynı süper kahramanlar it, gibi. Buna şansımız right? var. Evet dün akşam New School'da e, gerçekleşen toplantının başlangıcıydı. Bu toplantı e, global ve lokal cephelerden aktivistlerin e, bir araya geldikleri bir e, toplantıydı. Evet Ellen McGowan e, New School'un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 Gibi gözükmekte. Şimdi Gökşen Şahin de bu toplantıdaydı. Birazdan onun kısa bir konuşması var. Ona da kulak vereceğiz ama Biyanet'te bugün bir yazısı yayınlandı. Az evvel dinlediğimiz konuşmada bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Gezegenin tarihi günleri başlığını taşıyor. 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Eklem Zirvesi öncesi tüm dünyada 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek bu eylemler hakkında. Evet, kısaca aktaralım bu yazıyı sizlere. Bir tarih daha aynı anda yaşıyoruz. Dünya devletleri 2009'da Kopenhag'da gezegeni kurtaracak anlaşma için bir araya gelmişler ve hiçbir adım atmamışlardı. O tarihten sonra gezegenin en acil konularından birisi hakkında devlet başkanlarının bir araya geldikleri bir toplantı daha gerçekleşmedi. Bunun üzerine Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendi inisiyatifiyle bir acil toplantı çağrısı gerçekleşti. Ve bu toplantı 23'ünde yapılıyor. New York'ta 125 ülkenin devlet başkanı veya Hükümet lideri bir araya gelecekler ve iklim değişikliğine çözüm bulmak konusunda ne yapacaklarını konuşacaklar. Birleşmiş Milletler'in de listeye göre Türkiye'de toplantıya Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım gösterecek. Bu da yeni bir haber. Bu arada hatırlatmak gerekirse. Ve işte bunun öncesinde diye devam ediyor Gökşen. Dünyanın her tarafında rengarenk bir tarihi ana da tanıklık edeceğiz. 20-21 Eylül tarihlerinde dünyanın her tarafında iklim değişikliğinin yetkilerini yaşayan ve artık harekete geçilmesini isteyen milyonlarca, milyonlar sokaklara çıkacak. 152 de 2200 eylem etkinlik gerçekleştirilecek Merkez Birleşmiş Milletler Toplantısının yapılacağı yer New York. O New York'tan kısaca bahsediyor. New York'taki eyleme göçmen oluşumlarından sendika sırgası mağdurlarına sendikacılardan Hollywood oyuncuları ve senatörlere kadar birçok farklı gruptan yüzbinlerce insan katılacak. Eyleme yalnızca New York'tan değil Amerika'nın her tarafından yola çıkan 500 otobüs ve 5 tren dolusu insanda katılıyor. İklim hareketi ilk defa bu kadar farklı kesimden insanı bir yere getirerek tek bir şey talep edecek. Acil ve doğru politikalarla harekete geçilmesi. Evet, beş gün kaldı diye başlıyor konuşmasına Gökşel. Ve o kadar çok farklı grup görüyoruz. Mesela bilim insanları, bilim insanı kimlikleriyle buradalar. İnanç grupları, sendikalar, göçmen grupları, iklim meclisleri, Hepsi burada. Yani yeni bir ittifakın başlangıcı bu. Farklı kültürlerin ittifakı bu. Bunu yükselterim diyorum ben bu cumartesi. Ve unutmayalım ki cumartesi son nokta falan olmayacak. Önümüzdeki uzun yolun noktalarından sadece bir tanesi. Hatırlatmak gerekirse. Evet ve Gökşen Benet'teki yazısında unutmayın diyordu son paragrafta. Dünya için tarihi bir yandan geçiyoruz. Dünyadaki milyonlarla birlikte harekete geçmek için 20-21 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek alternatif zirveye ve 20 Eylül'de saat 5'te Taksim tünelden başlayacak yürüyüşe katılabilirsiniz. Bu hafta sonu dünyanın her yerinde sokaklarda görüşmek üzere.